O selamla da darus selam olan cennetin kapılarını açmayı nasip eylesin. Bir özürle başlayacağım bugünkü dersimize. Geçen ders biliyorsunuz ders yapamadık elektrik kesintisinden dolayı. Ama saat yedi gibi elektrik gelmişti aslında. Ben biraz da uzaklardan gelen kardeşler mağdur olmasın diye bu şeyi söyledim arkadaşlara. Yediye kadar gelmezse mesaj Yazın arkadaşlar. Yorulmasınlar buraya kadar. Artık içimizden ne geçirdik bilemiyorum ama 7'de geldi elektrik. Ben aşağıya indim. Baktım ki bir sürü insan gelmiş. Meğer kaydı olmayan kardeşler de varmış. Hele bir tane abla. Çarşaflı bir ablamız. Tek başına ta 500 evlerden gelmiş. Öyle üzüldüm ki. Yani demek ki ne yaparsak yapalım burada bu sofrayı bir şekilde yürütmemiz lazım onun için yapacağımız şey yorulma nedir bilmeden farklı bir şeye takılmadan Allah adına, Allah namına nefsimizi hiç karıştırmadan sadece dilimizden söylediklerimizle de değil içimizden dahi geçirmeden o çok zor keşke onu becerebilsek Sahabeyi bile zorlayan bir şey o. İnşallah amacımız o olsun, gayretimiz o olsun. İhlas adına bir azmimiz olsun. Kulluğumuza derinlik kazandırmak için bir azmimiz olsun inşallah. Belki dilimizi tutmaya başladığımız zaman içimiz için de Rabbimiz bizlere yardım edecektir. Allah hepimize nasip eylesin inşallah. Bugün... Geçen hafta yapamadığımız dersi yapacağız inşallah. Dersimizin başlığı mecazi anlamda ehlibeyt. beyt. Hatırlarsanız ehlibeyti beyti biz tasnif ederken geçmiş derslerimizde bir geniş anlamda ehli beyt dedik, bir de dar anlamda ehli beyt dedik. Geniş anlamda ehli beytten kastımız neydi? Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın kerime zevceleri, bizlerin anneleri onlar. Müminlerin anneleri olan Hatice anamızdan Mari anamıza kadar hepsinden Allah ebeden razı olsun. O hanenin kutlu sakinleri onlar. Onlar ehl Beyt'ten, geniş anlamda ehl Beyt dediğimiz zaman. Zeyd bin Erkam'ın radıyallahu anh, ...rivayetini esas aldığımız zaman ki o rivayeti esas almak zorundayız. Sadaka almaları haram olan Ali ve çocukları, Cafer ve çocukları, Akil ve çocukları, Abbas ve çocukları. Bu dört tane aleyhissalatü vesselam Efendimizin en yakınları olan ve onların çocukları olan o zümre de geniş manada Ehli Beyt'in içerisine dahildir. Dar manada Ehli Beyt'e gelince, dar manada Ehli Beyt'te dört isim görürüz sadece. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çeşitli vesilelerle, bunlar benim ehlimdendir, benim Ehli Beyt'imdir deyip, cübbesinin altına alıp, Ala aba dediğimiz cübbesinin altında onlar için dua edip, her peygamberin nesli kendindendir, benim neslim ise Fatıma'dandır deyip nesli Muhammediye'yi işaret ettiği Hazreti Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin bu dört kişi nesli Muhammedi olarak aleyhissalatü vesselam Efendimizin dar manada ehlibeytidir. Beytidir. Bugün işleyeceğimiz sınıf ise ne geniş manada ehlibeyte Beyt'e benziyor, ne darmanada ehl-i beyte benziyor. Onun için başlığımız zaten mecazi anlamda. Şimdi ben anlatmaya başlayacağım dilim döndükçe. Ama siz hep zihninizde şunu tutun: Kureşten olmayacak. Belki Arap da olmayacak. Haşim oğullarından olmayacak. Abdülmuttalib'in çocuklarından olmayacak. Ali'den ve Fatma'dan olmayacak. Dolayısıyla Hasan'ın ve Hüseyin'in kardeşleri olmayacak. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin opak lisanıyla ehli beytim diye işaret edilecek. Bugün aslında işleyeceğimiz zümre böyle bir zümre. Bu saydıklarımı hiç unutmayın. Ne Arap onlar, ne Kureyşli onlar, ne Haşimoğullarından, ne oğullarından, ne Ali'nin Ali evlatlarından... Ama Efendimiz ehli beytim deyip onları bize işaret edecek. Onun için onlara biz mecazi anlamda ehli beyt diyeceğiz. Efendimiz için belki nessebi anlamda bir bağları olmayan insanlar bunlar. Ama bir şey yapmışlar, o bir şeyin de arkasındayız biz. Çünkü o bir şey bize de bir şey kazandıracak. Bir şey yapmışlar ki onlarca, yüzlerce sahabinin içerisinden birileri... Böyle bir şerefe nail olmuş. Öyleyse gelin biz onu anlamaya çalışalım. Mecazi anlamda ehli beyt dediğimiz zaman dostlar iki sınıfla karşı karşıya geliriz. Bunlardan bir tanesi aleyhissalatü vesselam efendimizin evlatlıkları, azatlıkları ve hizmetlileri. Üç sınıf saydım üçüne de dikkat edin. Evlatlıkları, azatlıkları ve hizmetlileri. İkinci sınıf aleyhissalatü vesselam Efendimizin direk hizmetinde bulundukları için Efendimizin ehli beyt olarak seçtikleri. Dolayısıyla bugün biz mecazi anlamda ehli beyt dediğimiz zaman bu iki sınıfın çerçevesi dahilinde bu meseleyi anlamaya çalışacağız. Tabii ben meseleyi sıkıştırmak istemiyorum ancak bugün eğer becerebilirsem birinci sınıfı, Evlatlıkları, azatlıkları ve hizmetlilerini size anlatmak istiyorum. Eğer bu derse sığdırabilirsek onu, sığdıramasak Allah Kerim bir dahaki dersten devam ederiz. Bu ders bunu bitirdiğimiz zaman bir dahaki dersimizin başlığı şimdiden belli olmuş oldu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ehli beyt olarak seçtikleri. O halde biz evlatlıkları, azatlıkları ve hizmetlilerinden bir başlayalım. Şimdi asrı saadet dünyası dediğimiz o dünya biliyorsunuz miladi 6. yüzyıldan Mekke'de ve Medine'de söz söylemeye başladı. Söz söylemeye başladığı zaman sosyal bir hayat vardı o günün Araplarının içerisinde ve o günün dünyasında kölelik diye bir müessese var. Bu müessese olarak kullanılır kullanılmaz o ayrı bir mesele ama böyle bir sosyal olgu var. Evlatlık da var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o dünyada o çağda Kur'an'ın o dirilten mesajlarını o insanlara duyurmaya başladığı zaman Kur'an mevcut sorunların hepsine çözüm olabilecek sözler söyledi o günün dünyasında. Hiçbir mesele yoktur ki Kur'an o meseleye temas etmiş olmasın. Hele bu mesele sosyal bir mesele ise insanların haklarıyla hukuklarıyla alakalı bir mesele ise asla Kur'an bu meselede sessiz kalmadı. Kölelik meselesi içinde biz Kur'an'ın dolayısıyla aleyhissalatü vesselam efendimizin söz söylediğini biliyoruz. Evlatlık meselesinde de Kur'an'ın ve sünnetin söz söylediğini biliyoruz. O söylenen sözlere baktığımız zaman aslında şöyle bir dil görürüz orada. Kur'an'da sünnette mevcut o sosyal yarayı bir hukuk zeminine oturtmak için sözler söylüyor. Tamamen bir anda kaldırılabilirdi ama bunu yapmadı. Ancak biz Kur'an ayetleri içerisinden çok rahat şunu görebiliyoruz aslında Rabbimizin Nihai anlamda varmak vardırmak istediği nokta köleliğin tamamen ilgasıydı. O gün için yaygın bir hal olduğu için bir anda kaldırıp da sosyal bir faciaya sebebiyet vermeden tedricen ama özellikle nihai hedefte tamamen ilga etmek gibi bir hedefi vardı. Ancak şunu itiraf edelim ki Kur'an'ın o nihai hedefi Müslümanların nihai hedefi olamadı. Ne yazık ki. Hicri birinci asırda, ikinci asırda, üçüncü asırda ne yazık ki kölelik o günkü şartlarda olmasa dahi Müslümanların içerisinde hep yaşadı. Biz Efendimizin dünyasında baktığımız dünyasından baktığımızda Kur'an'ın söylediği şekli, şekilde Efendimizin dünyasında bizatihi kendi şahsıyla alakalı olan kesimlerde evlatlık meselesinde de kölelik meselesinde nasıl bir dil ve yol kullandığını görüyoruz. Belki direkt meselemizle alakalı değil ama bu meseleye de kısmen temas etmiş olacağız. Bu üç sınıfı gelin örnekler üzerinden anlayalım. Evlatlıklar, azatlıklar ve hizmetlikler, hizmetliler. Evlatlıklar dediğimiz zaman aleyhissalatü vesselam efendimizin dünyasından bir isim karşımıza çıkar. Bizatihi efendimizin evlat olarak aldığı birisidir bu. Bu Kur'an'a Müslüman olarak adını yazdıran tek sahabi Zeyd bin Harise'dir. Aslında orada Zeyd'in adının anılması inanın. Zeyd'e verilmiş büyük bir şereftir ad anılmadan da olay anlatılabilirdi Kur'an birçok meseleyi böyle anlattı ama olay o kadar ağır bir olaydı ki adını anarak Kur'an dolayısıyla Rabbimiz Zeyd bin Harise'ye şeref vermiş oldu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatındaki evlatlık olarak Zeyd bin Harise 33 yıl Zeyd ibni Muhammed'di İnsanlar ona böyle hitap ederlerdi. Ne zaman ki Ahsap suresinde evlatlık meselesinin hukuku sayılan ayetler nazil oldu. Evlatlıklarınızı kendinize nispet etmeyin. Kendi babalarına nispet edin hukuku nazil oldu. Ondan sonra bir daha Zeyd İbni Muhammed Zeyd bin Harise diye anıldı. Yoksa dediğim gibi 33 sene boyunca Zeyd'in babasının adı unutulmuş. O Zeyd İbni Muhammed diye anılmıştı. Peki nasıl olmuştu da Efendimizin evlatlığı olmuştu? Bir şöyle onun hayatına baktığımız zaman aslında Zeyd bin Harise'nin çok büyük ve değerli bir aile mensubu olduğunu görürüz öyle sıradan bir köle olarak gelmiyor Mekke'ye annesiyle beraber dayılarını ziyarete giderken annesi Tay kabilesinden babası Kelp kabilesindendir İki kabile de bölgede bilinir. Kelp kabilesini defaatle bu kürsüde farklı sahabileri farklı olayları anlatırken ben size anlatmıştım. Tay kabilesi de öyle ama Tay kabilesinden Hatemi Ta'i dersem hepiniz o kabilenin neresi olduğunu anlayacaksınız. Hatemi Ta'i'nin oğlu da Kur'an'a teslimiyet noktasında çok farklı bir yerde duran Adi İbni Hatem'dir ki onun da birçok meselede adının karıştığını biliyoruz asrı saadet olaylarına. Dolayısıyla Zeyd bin Harise, gerek baba tarafından gerek anne tarafından bölgenin Hicaz'ın saygın ailelerinden Annesiyle beraber Tay kabilesine dayılarının yanına giderken yolda ışkıyaların saldırısına uğrar Gözlerinin önünde annesini kaybeder 6 yaşındaki bir çocuk iken Mekke'ye gelir köle pazarında satılır o birkaç el değiştirir bir rivayete göre, bir rivayete göre de direkt Hazreti Hatice validemizin yeğeni olan Hakim İbni Hizam onu satın alır. Birkaç sene Hakim İbni Hizam'ın yanında olur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Hatice validemizle evlenince ki Efendimizin o zaman yaşı 25. Zeyd bin Harise'nin yaşı da olmuş o günler 16. Hakim İbni Hizam... Zeyt bin Harise'yi halası olan Hazreti Hatice'ye düğün hediyesi olarak veriyor. Hatice anamız da onu Efendimiz'e hediye ediyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz'le buluşması böyle başlıyor. Efendimiz'in yanında kalmaya başlayınca daha peygamberlik yok. Bakın 25 yaşlarından bahsediyoruz. İnanılmaz derecede Efendimiz'e karşı bir muhabbet duyuyor. O günlerini anlatıyor Zeyt bin Harise'ye. Ben diyor hakimin yanında kaldığım zaman mektuplar yazıyordum. Mekke'ye gelen tüccarlara verip de kabilemden birine ulaştırmaları için. Oturuyordum gelen geçen tüccarların yürüdükleri yolların üzerine bakıyordum Mekke'nin dışında. Kelp kabilesine doğru şiirler söylüyordum. Belki biri duyar da benim babamı amcamı tanıyan biri çıkar da. Sizin oğlunuz falanca yerde diye benden onlara haber götürürler. Onlar da gelir beni alırlar diye şiirler söylüyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama ne zaman ki Efendimiz aleyhissalatü Vesselam'la buluşuyor bunların hepsini terk ediyor. Ben asıl özgürlüğü onun yanında buldum diyor. Ama o verdiği haberler bir gün ulaşacaktır babasına. Ve annesi babasına ve amcasına babası Harise amcası Kap sora sora sora sora Mekke'ye gelecekler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı bulacaklar. Efendimize kendilerinin kim olduklarını söyleyecekler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den. Zeyd'i isteyecekler hatta babası Haris'e diyecek ki ey Muhammed ne kadar istiyorsan kurtuluş fidyesi olarak azatlık bedeli olarak iste ödeyelim onu Zeyd'i alıp götürelim memleketimize Efendimiz'in sözü şu vallahi diyecek ne kadar para verirseniz verin ben Zeyd'i size vermem soralım ona sizinle mi gelmek istiyor benimle mi kalmak istiyor Sizinle gelmek istiyorsa alın götürün bila bedel tek bir dirhem ödemeden ama benimle kalmak istiyorsa hiçbir şekilde onu size vermem. Zeyd bin Harise'ye haber gidiyor geliyor Zeyd bin Harise babayı amcayı yıllar geçmiş aradan. Efendimiz tanıştırıyor belki tanıyor bilemiyoruz Sarıyor, sarılıyor ağlamaya başlıyor gözyaşlarını sildikten sonra babası diyor ki seni almaya geldik. Sevineceği yerde yeniden devam ediyor gözyaşları soruyorlar sen burada mı kalmak istiyorsun yoksa bizimle beraber gelmek mi istiyorsun Zeytbin bin Hali senin sözü bellidir ben özgürlüğü burada buldum burada kalacağım babası bir anda gadaplanıyor sen köleliği hürriyete tercih mi edeceksin yabancı memleketi babanın memleketine tercih mi edeceksin nasıl böyle bir şey söylersin. Vallahi baba sen bir tanısan bu insanı bir tanısan niye benim böyle bir karar verdiğimi anlayacaksın. Bakın dikkat edin dostlar peygamberlik yok ortada. Biz öyle birine ümmet olmuşuz ki ona ümmet olmak devlet olarak iftihar olarak bize yeter. Muhammed'ül emindi o ondan sonra Muhammedun Resulullah oldu. Öyle etkiliyordu ki insanları ahlakıyla duruşuyla öyle olduğu için Risaletin tacı onun başına yakıştı. Hatemen Nebiyyin olarak peygamberlik mührünün son halkası oldu ve bu işi kıyamete kadar noktaladı. Eğer o böyle olmasaydı ashab diye bir şey olur muydu bilemiyoruz. Ashab onun elinde böyle bir ahlakla yoğruldu bunu görerek ona hayran oldular etrafında pervane oldular. Bunu söyleyince Zeyd bin Harise'nin babası artık hiçbir şey söylemiyor. Madem sen kendin kalmak istiyorsun kal diyor bırakıp gidiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam öz babasını değil kendisini tercih ettiği için Zeyd bin Harise'ye Anında o gün elinden tutuyor götürüyor Kabe'nin avlusuna ey insanlar deyip insanları etrafında topluyor. Elini tutup kaldırıyor Zeyd bin Halise'yi ey Mekkeliler bilin ki bundan sonra Zeyd Muhammed'in oğludur. Zeyd Muhammed'in varisi Muhammed ise Zeyd'in varisidir diyor ve o günden sonra işte Zeyd Zeyd İbni Muhammed diye anılıyor. 33 senede böyle devam ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin onunla olan ilişkileri, ona olan muhabbeti, onun Efendimiz'e olan muhabbeti bambaşka bir şeydir. Çok sevdiği, annemden sonra annem dediği Ümmü Eymen validemizi Zeyd bin Harise ile evlendirecek. Zeyd bin Harise aslında kabilesinden olduğu için Kelb kabilesinden beyazdır süret olarak. Ümmü Eymen validemiz de beyazdır ama Habeşistanlıdır. Allah iki tane beyaz olan bu sahabilerden Üsame gibi simsiyah bir çocuk doğuracak. Üsame simsiyah olunca Medine'de birileri dedikodu yapmaya başlayacaklar. Diyecekler ki Üsame Zeyd'in oğlu değil. Efendimiz de çok üzülecek buna. Bir gün ikisi beraber baba oğul. Artık Üsame kaç yaşındaysa biliyorsunuz Efendimiz vefat ettiği zaman Üsame'nin yaşı sadece 18'di. Yolculuktan geliyorlar ikisinin de yüzleri kapalı. Mescid-i Nebevi'ye giriyorlar ayakları açık. O günde dışarıdan gelen bir alim var. O günün dünyasında böyle alimler var. Arraf derler onlara, darraf derler onlara farklı özellikleri vardır. Yüzleri kapalı olan o baba ile oğlun ayaklarına şöyle bir bakar bunlar birbirlerindendir der. Sonra yüzleri açılır bakarlar ki biri Üsame biri Zeyd. Efendimiz o kadar memnun olur ki o dedikodular önlenecek o zatın sözüyle insanlar artık ileri geri konuşmayacak diye bunu bir müjde olarak Ayşe anamıza götürür. Ey Ayşe bak falanca zat böyle dedi diye memnuniyetini söyler. O ailenin Efendimizin nazarında gerçekten bambaşka yeri var. Üsame'yi ne kadar sevdiğini ben size defaatle anlattım. Hazreti Ömer hilafet günlerinde Medine'nin dışından ganimet malları geldiği zaman Üsame'nin payını kendi öz oğlu Abdullah İbni Ömer'in payından daha fazla tutmuştu. Abdullah İbn Ömer soruyor baba diyor niye öyle ben de aynı iş yaptım o da aynı iş yaptı niye ona fazla da bana az oğlum diyor Vallahi onun babasını Allah Resulü senin babandan daha çok seviyordu onu da senden daha çok seviyor Ona olan muhabbetin nasıl olduğunu sahabe de çok iyi biliyor Böyle olduğu için efendimiz o eve İster Zeyd bin Harise olsun ister Üsame olsun isterse evin hanımı olan Ümmü Eymen olsun. Farklı bir gözle bakıyor ve her daim ehli beytim diye onları bağrına basıyor. Asıl onları direkt ehli beytim diye nitelendirdiği bir hadis var. Ki o hadis mecazi anlamda ehli beyt sayıldıkları için bizim için mühim bir hadistir. Biliyorsunuz Zeyd bin Harise. Çok iyi bir savaşçıdır. Hatta Ayşe anamız der ki ne zaman Zeyd bir askeri birliğin içerisindeyse kesinlikle komutan odur. Ve bakın aleyhissalatü vesselam efendimizin Mute savaşına kadar göndermiş olduğu seriyelere onlarcasında komutan olarak Zeyd bin Harise'yi görürsünüz. Öyle bir askeri Dehası vardır askeri kabiliyeti vardır böyle olduğu için de efendimiz aleyhissalatü vesselam genelde Zeyd bin Halise'yi kullanır. Mute savaşının da ilk komutanı odur biliyorsunuz Mute'de şehit olacak arkasından Caferi Tayyar arkasından Abdullah İbni Revaha onun arkasından Halid bin Velid sağ salim orduyu getirecek. Şehadet haberi gelince Medine'ye aleyhissalatü vesselam efendimiz Ümmü Eymen validemize gidecek. Üsame'yi bağrına bastığı zaman söylediği cümle şudur. Bunlar ehli beytimin bakiyesidir. Dikkat ettiniz mi cümleye? Bunlar ehli beytimin bakiyesi. Yani ehli beytimin arta kalanlarıdır. İşte bu açık ifade özellikle aleyhissalatü vesselam efendimizin dünyasında Zeyt bin Harise'nin ve onun ailesinin evlatlık olarak o haneye girmiş olmasına rağmen nasıl ehli beytten sayıldığının en açık işaretidir. Dolayısıyla evlatlık babında biz bunu söyleyebilir bunu örnek olarak verebiliriz. İkinci sınıfa gelelim azatlıkları azatlık nedir köle olarak girmiştir. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz ya onları köle olarak satın almıştır ya onlar hediye olarak gelmişlerdir o haneye. Köle olarak tutmayıp onları hürriyetlerine kavuşturmuştur. Hani dedim ya nihai anlamda Kur'an'ın varmak istediği hedef köleliği tamamen kaldırmaktır. Bunun fiili olarak Efendimizin dünyasında örnekleri var. Bakın İbni Asakir'in verdiği rakam üzerinden konuşalım. İbni Asakir diyor ki. 26 tane insanı Efendimiz azat etti yani o haneye köle olarak girmişlerdi ama Efendimiz ne yaptı onları azat etti onları hürriyetine kavuşturdu bazıları özellikle Efendimizin nesebiyle ailesiyle ilgili eserler veren bazı alimlerimiz bu 27 sayısını daha da ileriye götürürler hadi biz i̇bn Asakir'in üzerinden konuşalım 27 tane insanı Efendimiz aleyhissalatü vesselam azat etti Ebu Rafi onlardan bir tanesidir Sefine onlardan bir tanesidir Sefine ne demek? Gemi demek efendimizin yükünü ve ashabın yükünü taşımakta hiçbir beis görmediği için yükleyin bana yükleyin dediği için aleyhissalatü vesselam efendimiz bir gün ona demiştir ki o bizim gemimizdir demiş adı sefine kalmıştır. Kendi adı nedir onu ancak araştıran bulur. Sefine onlardan bir tanesidir. Sükran ya da bir diğer okuyuşuyla Sekran onlardan bir tanesidir. Ebu Kepşe onlardan bir tanesidir. Bunların her biri için çok şey söylenir de bizim asıl meselemiz azatlıkların da doğrudan Ehlibeyt olarak ifadelendirilmesi olduğu için bu isimlerin dışında bir isme dikkatinizi çekeceğim. Aslında o ismi benden çok kez duydunuz. Kim o? Sevvan İbni Vücüdut. Aslen Yemenli olan ama ashab içerisinde çok farklı bir yeri olan yiğit mi yiğit muhabbette zirve olan bir isim Sevvan. Seyyidine Sevvan ona direkt aleyhissalatü vesselam ehli beytimdensin dediği için biz azatlıklar bahsinde ona misafir olacağız. Bugün inşallah Sevvan. Çok da güzel bir isimdir İnşallah aranızda yayılır şöyle şimdiden kendi aklınızda tutun oğlunuz mu olur torununuz mu olur bilmiyorum bu isim güzel bir isimdir anlamı da elbise kuşanan demektir ama ben isimlerle sahabe arasında bağ kurarken şöyle bir bağ kurmuştum Sevban'a bir zamanlar takva elbisesini kuşanıp hiç çıkarmayan bir yiğit Sevban demek bu demek aslında. O giydiği elbise sıradan bir elbise değil o iman elbisesini takva elbisesini giymiş onu kuşanmış onu da temsil etmiştir bir ömür. Şimdi hayatından bazı şeyler görünce siz de hayran olacaksınız ona. Onun için inşallah onun ismi de aramızda bu vesileyle yayılmış olsun. Satılıyor Yemen'den gelmiş köle olarak Medine'nin pazarında aleyhissalatü vesselam efendimiz satın alıyor. O haneye geliyor birkaç ay bilemiyoruz ne kadar Efendimiz azat ediyor. Azat ederken söz şudur Sevban istersen geldiğin memlekete dönebilirsin. Yemenlidir aslen Yemen'e gidebilirsin. Ya Resulallah diyecek Sevban ben hürriyeti senin yanında buldum. Ne, iş, ne işin var benim Yemen'de? Vallahi beni eğer sen zorla göndermezsen ben senin hanenin hizmetçisiyim. Efendimiz de çok sevmiş onu ve orada kalmaya başlıyor kalırken kaldıkça yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı tanıdıkça sevgisi daha da ziyadeleşir öyle bir hale gelir ki aşk hali artık ne derseniz ona sahabenin sevdası sahabenin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e duydukları sevda o sevdanın ifadesi yok kelimelerle ifade edilmez o sevdanın zirvelerinde olduğu bir gün Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Medine'nin dışına çıkmış biraz geç dönmüştür eve. O da Efendimiz'i özlemiş başlamıştır ağlamaya. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz dönüp geliyor. Gözyaşları içerisinde Sevvan'ı görünce. Sevvan diyor bu ne hal? Ya Resulallah diyor aklıma bir şey geldi. Dedim ki kendi kendime. Ben Medine'de peygamberin şehrinde birkaç saat efendimizi görmesem ona acıkıyorum özlüyorum. Şimdi yarın ben cennete gitsem sen de girsen cennete sen cennette peygamberlerle nebilerle sıddıklarla olacaksın. Ben sıradan bir müminim cennetin alt tabakalarında olacağım seni görmeyeceğim. E ben ne yapayım ki o cenneti o cennette sen yoksun. Orada efendimiz. Her söylediğinde sahabe için düğün bayram olan o sözünü bir daha direk Sevvan'a söyler. Sevvan unutma kişi sevdiğiyle beraberdir. Ne yani ya Resulallah ben şimdi seni görecek miyim? Sevvan unutma kişi sevdiğiyle beraberdir. O gün benim için düğün bayramdır diyor sevvan. Bu sefer sevincinden ağlamaya başlar. Yetmez aleyhissalatü vesselam efendimizin bu müjdesi semanın kapılarından. Nisa suresinin 69. ayeti nazil olur. Onlarca sebebin nüzul kitabına göre bu olayın bizzat faili sevbandır. İnen ayet bu müjdeyi Kur'an tarafından tasdikler. Allah ve Resulüne itaat eden Allah Resulünün yolundan giden. O itaatin bir karşılığı olarak Allah'ın kendilerine nimet verdiği dört sınıf nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Dört sınıfı sayar onlardan daha güzel dost mu var diye de son cümleyi söyler. İşte bunları duyunca sevban sevincini artık diyecek yoktur. Muhabbetinin karşılığını Böyle almıştır o sevban bize tam aleyhissalatü vesselam efendimizin kutlu lisanından 128 tane hadis rivayet etmiştir. Şimdi ben her o hadisi hatırladığımda sevbana bir fatiha gönderiyorum. Biliyorum ki siz öğrenseniz aynısını yapacaksınız. Onun için bildiğiniz bir şey size söyleyeceğim şimdi özellikle 128 hadisten onu seçmemin sebebi de o hepiniz biliyorsunuz hepiniz yapıyorsunuz ama bunu bize söyleyen kim olduğunu bilmediğiniz için Sevban'la o hadis arasında bağ kuramıyordunuz şimdi ben onu söyleyeceğim size diyor ki Müslüm'ün salat bahsinde geçen bir hadis bu hadisin farklı varyantları var Ayşe anamızdan gelen rivayet biraz daha farklıdır ama ben direkt Sevvan radıyallahu anh'ın bize aktardığını söylüyorum Müslüm'ün salat bahsinde <gülüyor> Efendimiz aleyhissalatü vesselam farz namazını bitirince üç kez estağfurullah estağfurullah estağfurullah der ondan sonra Allahümmentesselam ve minkeesselam Tebarek Tezzel Celal vel ikram hepimiz söylüyoruz değil mi bunu şimdi anladık mı bu hadisi bize kim rivayet etmiş Sevvan radıyallahu anh rivayet etmiş o halde biz her namazın arkasından bu hadisi söyler söylemez aklımıza Sevvan gelecek hemen aklımıza onun Allah Resulü aleyhissalatü vesselama duyduğu o derin muhabbet gelecek aramızdaki o muhabbet inşallah sevbanın üzerinden hani salihleri anınca meclis rahmete gark olur ya aklımıza anında sevban gelince bizim de aklımıza muhabbet adına şeyler gelecek inşallah. Ben emaneti size verdim artık nasıl biliyorsanız öyle yapın. Şunu da söylemek lazım ashabın o amellerine ulaşma noktasında biz ne kadar Amel edersek edelim. Ne kadar gayret edersek edelim. Yetişmeyeceğimiz muhakkak. Neden? Çünkü bir olaya sebep olan o olayı yapan gibidir. Es sebebu kel fa'il sırrı buradan. Dolayısıyla bir hayır yapılmış. Hayırı tekrar edenler o hayırın ilk yapanının hesap defterine hasanet adına bir şeyler yazdırırlar. Biz... Sahabe ile çıkmış olduğumuz bu yarışta şimdi onlarla yarışıyoruz. Attığımız her adım onların hanesine yazdırıyor. Geçmek mümkün müdür? Geçmek mümkün değil. O halde geçme gibi bir hedefimiz olmamalı. Bu boş bir hedef olur. Ya nasıl bir hedefimiz olmalı? Onların yolunda yürüme hedefimiz olmalı. Gayret ve çaba bu olmalı. Onlar da kendilerinin vardıkları bu şerefin nasıl büyük bir şeref olduklarının bilincindeler biliyor musunuz? Bakın Sevba'nın üzerinden konuşuyoruz ona bir örnek vereyim size. Hayatının son demleri hastalanıyor Humus'ta Suriye'de artık vefatına yakın bir zaman dilimi. Hicretin 54. yılı Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın arkasından 50 küsür yıl yaşamış. İnsanlar duyuyorlar ki sevban efendimizin azatlısı olan sevban hastalanmış. Öyle bir hücum ediyorlar ki o evin kapısına evin kapısı bir anda miting alanına dönüyor. Herkes son bir kez sevbanı görelim diye birbirleriyle yarışıyorlar. Bölgenin valisi Abdullah İbni Kart da duyuyor onun rahatsızlığını o da geliyor. İnsanları yara yara vali olduğu için içeriye giriyor. Sevban uzanmış yatağa baş oturuyor. Orada latife yollu şöyle bir şey söylüyor. Sevban diyor sen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın değil de sıradan bir insanın kölesi olsaydın halin nice olurdu? Söz nedir biliyor musunuz? Eğer ben sıradan bir insanın kölesi olsaydım. Allah senin gibi bir valiyi benim gibi bir kölenin ayağına getirmezdi hangi kapının kölesi olduğunun çok iyi bilincinde o nasıl bir şerefi kazandığını çok iyi biliyor o eğer ben sıradan bir insanın kölesi olsaydım senin ne işin vardı benim kapımda ben Yemenli bir köleydim ama öyle bir kapıya ben köleyim ki ve öyle bir kapıdan azatlığımı aldım ki bakın sevvan deyince şu ana kadar 1400 küsür senedir herkesin yüreğinde bir şeyler oldu son ademe kadar kıyamete kadar da olmaya devam edecek. Nasıl biri? Nasıl bir kameti nasıl bir değeri var? Siz buradan anlayın. Şeref böyle bir şeref. Ancak bakın çok mühim bir noktaya dikkat çekeceğim ve bundan sonra söylediklerimi biliyorum şimdiye kadar çok iyi dinlediniz. Zaten dinleyemezseniz ben konuşamam ama bundan sonra biraz daha dikkatli dinleyin. Şeref inanılmaz düzeyde duruyor. Şeref arttıkça sorumluluk da ona göre artıyor. Bu şeref sorumluluk dengesi ashabın dünyası içinde özel olarak ehli beyt içinde çok mühimdir. Bizler için de mühimdir şimdi biz şöyle bir parça insanların nezninde şeref ve itibar kazandığımız zaman ben ne adammışım dediğimiz anda Allah burnumuzu yerden yere batırır. Çünkü onu söylemeye hakkın yok senin sana eğer şeref izzet kazandırdıysa Allah imandan kazandırdı öyleyse eğer o şerefi ve izzeti kendi şahsından bilme. İman ettiğin değerlerden bil ona dört elle sarıl ki gereğini yerine getiresin. Şimdi biz Sevva'nın şahsında biraz sonra size anlatacağım başka bir sahabinin şahsında da bu şeref sorumluluk dengesini görüyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashaba özel olarak da Ehli Beyt'ine bunu yaptı. Hatırlayın Kur'an'da Ehli Beyt derslerini özellikle analarımızın Dünyalık taleplerine karşı Rabbimizin söylediği o ayetler gelen o ikazlar da aslında şeref sorumluluk dengesinin bir işaretiydi. Siz öyle bir hanenin sultanısınız ki siz dünyalık isteyemezsiniz. Dünyalık bir talepte bulunamazsınız diyor. Orada analarımıza artık ne istemişlerse o dersleri hatırlayın. Ortadaki şeyler belliydi zaten ama ikaz anında onları belli bir noktaya getirdi. Şimdi size iki rivayet aktaracağım. Bu iki rivayetin üzerinden biz şeref ve sorumluluk dengesi adına işin içerisine ne olur? Elinizi ayağınızı öpeyim ne olur? Kendinizi de katarak sakın dışında tutmayın ben nefsime de aynı şeyi söylüyorum. Kendinizi de katarak bu şeref sorumluluk dengesi adına dünyamıza izler taşıyalım. Ebu Davud'da geçen bir rivayet. Ravi kim? Hazreti Sevvan o bize anlatıyor. Zaten Sevvan'ın üzerinden anlamaya çalışacağız. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam efendimizin Hayatı boyunca hayatından çıkarmadığı bir adeti vardı. Söyleyince hemen hatırlayacaksınız. Medine'nin dışına bir iş bir sefer için çıktığında ehlinden en son vedalaştığı Hazreti Fatma idi. Medine'ye döndüğünde de ehlinden ilk buluştuğu Hazreti Fatma idi. Bu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir sünneti. Hatırlayın başka derslerde ben size hakimin müstedrekinde geçen bir rivayet aktarmıştım. Hani Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihtimal ki Hayber seferinden sonra mescide gelip iki rekat şükür namazı kıldıktan sonra Hazreti Fatma'ya doğru yürüdüğünde Fatma da babasını karşılamak için yürüyüp birbirlerine sarılıp buluşup ağlamışlardı ya o ara Hazreti Fatma anamız Efendimizin üzerinden yolculuktan kalan o tozları eliyle silkelerken baba ne zaman bitecek bu sıkıntılar bu ızdıraplar dediğinde Efendimiz bir müjde vermişti ki o müjdeye şimdi hepimiz en gür sedamızla elhamdülillah sadakta ya Resulallah diyoruz. Ne demişti Efendimiz sabret kızım gün gelecek babanın adı dünyanın her tarafına kıldan tüyden yapılmış her çadıra kiremişten taştan yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle girecektir sadak da ya Resulallah diyorsunuz değil mi var mı şu anda dünyanın dört bir tarafında Muhammedun Resulullah demeyen az çok her tarafta elhamdülillah şu anda Dünyanın dört bir tarafında bu var ama burada bir şey var bir şey var ki o çok mühim ve bize verilmiş bir hedeftir o. Dünyanın dört bir tarafında bazılarında minarelerden bazılarında gizli olarak Muhammedun Resulullah söyleniyor. Sana bana başkasına düşen vecibat şudur her tarafa özgürce o ezanın çağlamasına ait bir şeyler ortaya koymaktır. Allah hepimize bunu nasip etsin. Buna ait bu rivayete benzer bir rivayet. Sevvan diyor ki geldik seferden. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her zamanki gibi mescidi nebeviye gitti. iki rekat şükür namazı kıldı. Sonra Fatma'ya doğru yürümeye başladı. Biz de arkasındayız. Nereden gelmişse Hazreti Fatma'ya hediye gelmiş. Çok güzel bir örtü artık ne kadarsa güzellik bizim perdelerimiz onun yanında ne olur bilmiyorum da çok güzel bir örtü gelmiş bir yerden hediye. Onu kapısının üzerine asmış iki tane de gümüşten bilezik bileziksiz künye olarak da anlayabilirsiniz erkek çocuklarına takılmış. Onların iki tanesini de birini Hasan'ın koluna birini Hüseyin'in koluna takmış. Sevban diyor ki o sefer sırasında. İki de bir yolda Efendimiz aleyhissalatü vesselam Fatma'dan bahsediyor. Biz anladık ki çok özlemiş. Sefer biraz uzun sürmüş. Geldik diyor. Namazı kıldı. Eve doğru yöneldi. Biz de arkasındayız. Eve yaklaşır yaklaşmaz torunları da kapının önünde olmasına rağmen bir anda yüzünü çevirdi ve geldi. Biz ne olduğunu anlamadık. Ama daha sonra anlayacaktık. Anlayan anlamış. Fatıma anamız anlamış. Anında o örtüyü çekip alıyor. Çocuklarını çağırıyor. Zorla bileziklerini çıkarıyor. Çocuklar başlıyorlar ağlamaya. Çocuk mu? 3 yaşında 4 yaşında bilemiyoruz. Kaç yaşında? Ağlıyorlar ağlıyorlar. Fatıma anamız susturmak için onları o bileziklerden birini kırıyor. Yarısını birinin eline yarısını birinin eline veriyor ama susmuyorlar. Ağlıya ağlıya Mescid-i Nebevi'ye dedelerine geliyorlar. Dedelerine ellerinde kırık bilezikleri gösterirken efendimiz Aleyhissalatu vesselam da gözyaşlarını tutamıyor. Sevvan diyor ki al da onları ağlamaya başladı. Ağladı, ağladı. Sonra sildi gözyaşlarını. Dedi ki bana Sevvan dedi, al benim evlatlarımı götür falanca ensarın evine, o ensara de ki bir tane gerdanlık yapsın Fatıma'ma, iki tane de deniz kaplumbağasından bilezik yapsın benim çocuklarıma, Ücretine kadarsa ben öderim dedi. Aldım götürdüm diyor onları getirdim. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki bunlar benim ehli beytimdir. Onların dünya hayatının en güzel şeylerini yiyip bitirmelerini istemem. Bunlar benim ehli beytimdir. Onların dünya hayatının en güzel şeylerini yiyip bitirmelerini istemem. Şeref ve sorumluluk işte bu. Değerleri var inanılmaz manada değerleri var ama bunun karşısında onlardan istenen bir sorumluluk da var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam torunlarını teskin ettirmek için bir adım attı. Onlara deniz kaplumbağasının kemiklerinden bilezikler taktırdı. Teskin etmek için bunu yaptı ama bu sözü de söyledi. Allah aşkına böyle bir lider bulsanız yürümez misiniz arkasında? Ne yapacaksa önce kendisine yapıyor. Ehline istiyor, ehlinden istiyor. Ehlini yakınlarını kayırmıyor. Önce bedeli kendi evine ödettiriyor sonra insanlardan istiyor. Şimdi sahabe niçin onun arkasında niçin onun karşısına geldikleri zaman fedeke ebi ve ummi ya Resulallah diyorlar anlıyorsunuz değil mi? Burada öyle bir ince nokta var ki biz bunu bir anlayabilsek ve bu manada bir kendimizi sorgulayabilsek neler alırız neler? Allah hepimizi alanlardan etsin inşallah. İkinci rivayeti aktarayım size. İbni Hacer'in el isabesinde geçer ki İbni Hacer de onu birkaç kaynaktan alır. Sevban radıyallahu anh'ın direkt Ehli Beyt diye isimlendirildiği, direkt Ehli Beyt diye işaret edildiği bir hadis. Ancak dedim ya iki rivayeti de içine dahil olarak biz biz deyip anlamaya çalışacağız. Birincisini inşallah öyle anladık diyor ki Hazreti Sevban bir gün diyor Aleyhissalatu vesselam efendimiz Hazret Fatma'yı Hazret Ali'yi sağına soluna otutturdu. Hasan ve Hüseyin'i de dizlerinin üzerine otutturdu. Sonra cübbesini şöyle onları alacak şekilde aldı içerisine. Allah'ım dedi bunlar benim ehli beytim defaatle yapmıştır efendimiz bunu bir iki tane değil on tane değil defaatle aynı şeyi yapmıştır efendimiz. Onun için bu tarz hadisler görürseniz birbirinden farklı olarak birbiriyle haşa çelişki olarak algılamayın. Efendimizin tekraren bu işi yaptığı olarak anlayın. Aldı içine başladı onlara dua etmeye Allah'ım dedi bunlar benim ehli beytim sen onlardan her türlü ritsi her türlü maddi ve manevi kiri uzaklaştır onları tertemiz yap dedi öpüp koklamaya başladı o kadar dedi işten yapmıştı ki ben evin arkasından şöyle bir baktım heveslendim ya Resulallah dedim ya ben duymadı bir şey demedi ya ben ya Resulallah ben de ehli Beyt miyim dedim bir şey demedi ya ben ya Resulallah dedim üçüncü kez biraz daha sesimi arttırarak aleyhissalatü vesselam efendimiz dedi ki dikkat edin. Emirlerin yöneticilerin ya da başkalarının kapısını bir beklenti için çalmazsan kimselerden bir şeyler istemeden yaşarsan sen de benim ehli beytimdensin. Müjde bu. Bu müjde inanın inanın Sevvan radıyallahu anh'a verilmiş bir müjde değil. Manevi olarak aleyhissalatü vesselam efendimize ehli beyt mi olmak istiyorsunuz? Yolunu gösteriyor yolunu bize. Emirlerden yöneticilerden ya da başka birinden beklenti içerisine girmezsen onların kapılarını bir şey almak için çalmazsan eğer sen kimselere el açmadan istemeden yaşayabilirsen benim ehli beytimdensin. Evet. Ne diyorlar biliyor musunuz? <gülüyor> Vefatı kaçtı Sevba'nın? Hicri 54. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz ne zaman vefat etti? Hicri 11. Kaç sene? 42 sene değil mi? 42 sene yaşadı ama alem ondan bir kez olsun bir şey istediğini duymadı, duymadı, duymadı. Bu işte ehli beyt olmak bu. Ben ehli beytteyim, ehli Beyt'tenim deyip ellerini açarak gezen insanların bu hadislerden alacakları çok şey var. Ehli beyt açmaz elini, ehli beyt feda eder. Onu söylüyor bakın efendimiz bize. Ehli beytin eli böyle değildir hiçbir zaman vermek içindir onların eli almak için siz onların elini göremezsiniz. Ehli beytten olup olmadığını anlayabileceğimiz bir işarettir de bu ama yine ben size o geçmiş derslerde söylediğim şeyi ne olur yabana atmayın. Eğer bir adam kendini ehli beytten sayıyorsa o sözün hatırına biz onu ehli beytten sayarız sorgulama bizim hakkımız değil. Ama gerçek ehli beytin ne olduğunu da öğretiyor Aleyhisselatu vesselam efendimiz bize. Gerçek manada ehli beyt asla insanlardan bir şey istemez. sahabi anlatıyor. Hacıdayız diyor. Mina'da çok sıkışık bir zemin nasıl olduysa sevbanın elinden asası düştü. Birileri uzatıp vermek istedi. Aman dedi aman ne olur açın dedi orayı kendi devesini çöktürdü yerden o asasını aldı en uç örneği verdim size halifeler gördü sultanlar gördü valiler gördü ama alem onun bir şey için bir kapıyı tıkladığını görmedi görmedi görmedi Hazreti Sevban bize bir hedef belirledi buradan siz istiyorsanız eğer ehli beytten olmayı mecazi anlamda bile olsa nesebi olmasa o şeref bitti o artık o defter kapandı onun için kimse bir şey arayamaz. Ama siz eğer mecazi anlamda da olsa bu fırsatı bu imkanı elde etmek istiyorsanız alın size bir yol. İşte Hazreti Sevban. Azatlıklar içerisinden bir örnek olarak bize bunu söyler. Gelin hizmetlilerine. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanesine ashabın tamamı hizmetlidir aslında. Hizmet etmeye adaydır. Onlarca örneği var bunun. Yani onlar köle değil, onlar mevaliden değil, onlar özel olarak seçilmiş değil. Ama ashab gönüllü olarak Efendimiz'e hizmet etmek istiyor. En başa yazacağımız isim kim olur? Hizmetli dediğimiz zaman Enes bin Malik olur. 10 yıl bir lafasıla o hanenin hizmetlisidir değil mi Enes bin Malik? Neler neler yapmış neler neler görmüştür. Peygamberin müezzini Bilal-i Habeş köleydi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz onu aldı azat etti. Medine'ye hür olarak geldi. Onun için Hazreti Ebu Bekir Efendimiz aleyhissalatü vesselamın da onu alıp Azat ettiğini bilenler Ona şöyle bir şey söylüyorlardı Bilal'i Bizim Efendimiz Bize efendi kıldı Söz bu bizim Efendimiz Kim Hazreti Ebubekir Bekir Bizim Efendimiz Bize efendi kıldı Bilal Efendiydi her daim Seyyiddi ve böyle anılırdı O da aleyhissalatü vesselamın hanesinin Gönüllü hizmetlilerinden bir tanesiydi Rabia İbni Kab el Eslemi Yiğit mi yiğit birisi ensardan biri onun bir rivayeti var onu aktarmam lazım size ben diyor bu gece Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kapısının hizmetçisiyim bekliyor ne zaman gece namazı için kalkacaksa koşacak Rebiya İbni Kab El Eslem'i ona abdest suyunu dökecek. Gönüllü olarak Efendimiz böyle bir hizmet beklemiyor. Bunu bildiği zaman da zaten Efendimiz istemediğini onlara beyan ediyor. Ama ashab bu konuda adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Rebiya İbni Kab diyor ki baktım gecenin bir yarısı kalktı. Hemen koştum aldım suyu elime dökmeye başladım. Memnun oldu Efendimiz söz şu Rabia, dile benden ne dilersen sana dua edeyim. Ne ister ya Resulallah dua et de cennette seninle beraber olayım Aşk bu ne ister Allah aşkına başka biri Sahabiden bahsediyoruz Doymamışlar hiçbir zaman efendimize onların talepleri de bu Ya Resulallah dua et cennette seninle beraber olalım Ya biz ne yapsak bu ashaba bilmiyorum ki Radıyallahu anhümecmai ne güzel şeyler bize söylüyorlar ya ben bazen inanın kalbim duruyor o güzellikleri o şeyleri yine bize bir şey söylüyorlar. Aslında bize söylenmiş bir sözü iletiyorlar. Efendimiz ona diyor ki ey Rabia dua benden sen de secdelerinle bana yardım et. Duayı ben edeceğim ama sen de secdelerinle bana yardım et ki Rabbim duamı kabul etsin zaten edecektir. Ama bir hedef koyuyor Efendimiz orada. Çünkü Aya söylenmiş o söz Rebi'a'ya söylenmiş bir söz olarak kalmayacak. Bize söylenecek. İstiyor musunuz cennette Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla olmak? İstemeyen var mı içimizde? Hepimiz onun adayıyız inşallah nasıl bizi burada topladıysa Rabbimiz cennette de toplayacak inşallah orada size konuşan bu kardeşiniz olmayacak ben de sizin içinizde olacağım orada asıl kürsünün sahibini hep beraber dinleyeceğiz inşallah ashabın da en büyük arzusu buydu yolunu gösteriyor secdelerini hayatında çoğal ki benimle beraber olasın. Rabia İbni Kab el Eslemi de böyle Abdullah İbni Mesud o kapının hizmetlilerinden bir tanesidir İbni Mesud desem onlarca şey söylerim ama söylemeyeceğim Ukbe İbni Amr onlardan bir tanesidir Siz bunları az ya da çok biliyorsunuz Az ya da çok ben size anlattım Ama şimdiye kadar hiç anlatmadığım bir sahabeyi anlatacağım size Hizmetli olacak Aleyhissalatü vesselam efendimizden tam 52 tane 56 tane affedersiniz hadis bize rivayet edecek. Ama biz bu sahabe efendimizi ne yazık ki hiç tanımayacağız. Fırsat bu fırsat. Çünkü o hizmetliler içerisinden de direkt ehli beyt olarak seçilen ehli beyt olma şerefine nail olan ehli beyttensin deyip İşaret edilen bir bahtiyar. Hal böyleyse eğer hizmetliler içinde onu anlatacağız. Kim o zat? Vasile İbni Eleska. ve vesselam efendimizden 56 tane hadis rivayet eden yiğit mi yiğit, alim mi alim bir zat. Vasile İbni Eleska. Bu zat Kinane oğullarından. Kinane oğulları da bölgenin bilinen kabilelerinden bir tanesidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ömrünün sonuna doğru yani Tebuk gazvesinden belki bir yıl önce çünkü adını Tebuk gazvesinde duyuyoruz bir yıl önce Müslüman oluyor. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikteliği çok uzun değil ama buna rağmen ehli beytten olma şerefine nail oluyor. Onun için önemli özel bir isimdir. Kendi Müslüman oluşunu anlatıyor bize ben diyor. Kinane oğullarının yurdundayken bazı Müslümanlarla tanıştım. İmana ait yüreğimde bir şeyler hissettim. Hatta onlardan namazı öğrendim. İşi daha iyi öğrenmek için de Medine'ye geldim. Medine'ye geldim. Mescid-i Nebevi'ye girdim. Bir de baktım ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabiye namaz kıldırıyor. Hemen arka safta yerimi aldım. Efendimiz namazını bitirdi. Sahabe dağıldı ben mescitte duruyorum. Baktım Efendimiz aleyhissalatü vesselam bana doğru yürüyor. İmam imam bu. Bana doğru yürüyor geldi selam verdi. Yabancısın herhalde dedi. Evet dedim ya Resulallah ben Vasile İbni Eska Kinane oğullarından geldim. Müslüman olmak için huzurundayım dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki hayır için gelmişsin. Hayır adına ve hayır için gelmişsin Peki dedi sen iman edeceksin İman ettikten sonra hicret edecek misin? Evet ya Resulallah dedi Sen hicret ettiğin zaman batinin hicretini mi yapacaksın? Badinin hicretini mi yapacaksın? ile İbni Eska diyor ki ne olduğunu bilmiyorum Hangisi hayırlı ya Resulallah? Evet. Dedim ki Batinin hicreti hayırlı o zaman onu yapacağım dedi. Sonra Efendimiz açıkladı. Batinin hicreti bir daha yurduna dönmeden Medine'yi yurt edinmektir. Yani Medine'de kalmaktır. Badinin hicreti badiyeden gelir zaten gelir iman eder yurduna dönersin. Hangisini yapacaksın bir kere hayırlısını seçmişim. O zaman Batinin hicreti yani burada kalacağım. Sadece gideyim ailemle bu manada vedalaşayım bir daha geleyim dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o halde biat et neye biat edeyim ya Resulallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki zorlukta veya darlıkta kolaylıkta ya da zorlukta buna başka şeyler de söylenir de o ayrıntılara girmeyelim her şart ve durumda öyle diyeyim anlaşılsın hak üzere olmaya ve asla bu zorluklara katlanarak zorlukları görünce yoldan çıkmamak üzere bana biat et biat ettim ya Resulallah dedi. Efendimiz baktı ki ben her şeye evet diyorum dedi ki sen uzat elini uzat yapabileceğin şeye biat et dedi öyle fazla uzun şey gitme daha işin bidayetindesin yapabileceğin şeye biat et ben de dedim ki tamam ya Allah sen nasıl dersen her şeyde bir hayır vardır ben yapabileceğim şeye biat edeyim ve öylece biat ettim döndüm geldim diyor Kinane oğullarına babama anlattım bu dini kabul etmedi amcama anlattım kabul etmedi kız kardeşime anlattım kabul etti o iman etti Topladım eşyalarını döndüm geldim geliş o geliş. Bir daha da Kinane oğullarının yurduna dönmüyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamla Tebuk gazvesine de katılıyor. Veda haccına da katılıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle buluşması çok az olmasına rağmen bakın 56 tane de hadis rivayet etme gibi bir şerefe nail oluyor. O Rivayet ettiği hadislerin hepsi mühimdir de zaten Efendimiz haşa mühim olmayan bir söz söyler mi? O mübarek lisandan çıkmışsa hak adına hayır adına çıkmıştır. Onun için o sözlerin her birinin bizim dünyamıza söylediği şeyler vardır. Biz onun için zayi etmeden onları elde etme adına gayret gösteririz. 56 tane hadisten bir hadisi size rivayet edeceğim. Mühim bir hadis. Ve gerçekten bugünün dünyasında da hepimizin hayatında az ya da çok biraz sonra aleyhissalatü vesselamın söylediği uyarılar onların izlerine ait şeyler var. Onun için dedik ya adımlarımızı ayar çekeceğiz biz sünneti seniye ile inşallah bu da öyle bir şeye vesile olacak. Vasile ibn Eska soruyor Ebu Davud edep bahsinde bize rivayet ediyor bu hadisi. Sordum diyor bir gün. Ya Resulallah ırkçılık nedir asabiyet nedir ne demiştir Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cevamiul Kelimo az sözle çok şey söylüyor ama o kadar mühim bir şey söylüyor ki ne olur bu sözün şöyle bir aynasının önüne oturup kendimizi de bu manada bir sorguya çekelim acaba bizde var mı acaba bizde bunun izi var mı diye sorgulayalım ne diyor aleyhissalatü vesselam? Haksız olmalarına rağmen sırf senden diye kavmine destek olmandır. Irkçılık bu. Sünnette hadiste tanım bu. Haksız ama senden. Senden ya onun için ona destek oluyorsun ya sende ırkçılığın izi var. Ama ne olur bunu yani asabiyeti. Sadece kavim olarak anlamayın. Türksünüz, Kürtsünüz, Lazsınız, Çerkessiniz, Arapsınız neyse. Kavimler içerisinde yaşıyoruz. Hepimizi Allah bir yerden yarattı. Bir kavme mensup olarak yarattı ki birbirimizi yiyip parçalamak için değil. Birbirimizle tanışmak için. Böyle bir rahmet vesilesini insanlar zahmete dönüştürdüler. Aileler olarak da hepimizi ayrı ayrı yarattı. Şimdi mensubiyet anlamında da bizleri... Farklı farklı şekillerde yarattı istihdamımız öyle oldu. Her birimiz farklı bir cemaat mensubuyuz mesela. Her birimiz farklı bir dernekten farklı bir vakıftan farklı bir hizipten farklı bir partiden mensubiyetlerin bu farklılığında bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede işin temelini anladık değil mi? Bir haksızlık var ortada haksızlığı yapan senden olanlar benden ya. Çamurdan bile olsa haklıdır dediğin zaman sen ırkçısın asabiyetin kokusu senden geliyor benim cemaatimdense eğer yapılan iş ne kadar hatalı olursa olsun efendim onun bir tevili vardır o bir şekilde anlaşılabilir benden değil başka bir mahalleden başka bir cemaatten başka bir mensubiyeti var adam doğru bir iş yapmıştır. Ben yapmadığım için haset duyacağım ona ve onun yaptığı doğru işi yanlışmış gibi göstereceğim. Alın size asabiyet. Bunlar asabiyet ve hastalık bunlar. Ne yazık ki bugün toplumumuzun içinde var. Ben sizi istisna tutuyorum. İnşallah sizlerde olmaz. Olmaması da lazım. Ashabtan beslenen insanlarda böyle hastalıkların izinin olmaması lazım. İnşallah Allah... O konuştuklarımızın hatırına bizden bu hastalıkların hepsini söküp atsın. Ama böyle bir hastalık var. Böyle bir sıkıntımız var. Böyle bir problemimiz var. O halde yapılacak iş ney? Vasile İbni Eskar radiyallahu anh aleyhissalatu vesselam efendimizin o kutlu lisanından bize aktararak hizaya gelin. Irkçılıktan asabiyetten kurtarmak istiyorsanız yolu bu dedi. Şimdi bu zatın ehli Beyt ile alakalı yani kendisinin mecazi anlamda ehli Beyt'ten sayılmasıyla alakalı rivayetine geleceğim. Ancak Vasile İbni Eska mesele oldu mu hadis ilminin de önemli bir bahsine şöyle kıyısından köşesinden sizi sokmam lazım. Bir daha fırsat bulur muyum bulmaz mıyım bilmiyorum. Madem söz ona geldi ona da bir girelim. Hadis ilminde. Aleyhisselatu vesselam efendimizi görme bahtiyarlığına eren sahabi neslinin vefatının tarihlendirilmesi de önemli bir hadisedir. Vefat yılları bizatihi özellikle de sona doğru son vefat edenler asrı saadet çağını öteki çağlara yani sahabe neslini tabi'in nesline bağladıkları için o köprü vazifesinden dolayı önemli bir konumları vardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Abdullah İbni Ömer'in, Cabir bin Abdullah'ın ve birkaç sahabinin naklettiği bir hadisiyle bize son vefat edecek sahabinin tarihini de veriyor. Yine bir sadakta ya Resulallah diyeceğiz bakın son vefat edecek sahabinin tarihini de daha kendi hayatta iken veriyor. Adını andığım sahabiler bize rivayet ediyorlar. Bir sabah namazını kıldı aleyhissalatü vesselam efendimiz. Sonra döndü şöyle bize bir baktı. Özlemle baktı. Gözleri dolu dolu oldu baktı. Dedi ki bu gecenin sabahından sonra aradan yüz yıl geçince sizden hiç kimse hayatta kalmayacak. Anladınız mı sözü? Sizden siz ki sahabeden bahsediyor. Aradan 100 yıl geçince bir tek sahabi dünyada kalmayacak. Tarih kaç o zaman? Hicretin 10. yılı. 100 yıl ekleyelim o zaman tarihe ne olacak? Hicri 110. Hicri 110 sahabenin tamamen dünyadan çekildiği tarihtir. Allah o neslin içerisinde özellikle bazı isimlere şimdi hani eleştiriyorlar ya bazılarını neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la az kaldı bu kadar çok hadis rivayet ediyor diye bazı sahabileri eleştiri konusu yapıyorlar ya aslında Efendimiz bakın oradan bir şey söylüyor bize Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikteliği 4 yıldır sadece ama en fazla hadis rivayet eden odur niçin? Aleyhissalat ve selam efendimizden sonra çok yaşadığı için sebeplerden bir tanesidir bu. Çok yaşadığı için rivayeti de çok olmuştur. Az yaşayanın rivayeti de az olmuştur. Dolayısıyla Aleyhissalat ve selam efendimiz ashab neslinin ömrünü de bu manada tayin etmiş olduğu Allah'tan aldığı bilgiyle bu gayba ait bir bilgidir. Allah ona bildirmese o asla bildiremez. Allah'tan aldığı o bilgi bize ulaştırdı. Ne yaptı ulema? Bu sefer bölge bölge hangi sahabi nerede en son vefat etmiş bunu tespit etti. Yazın bir tarafa bunları yazın bunlar önemli konular ben de yazıyorum. Bir gün dersimizin konusu bu olsun. En son vefat eden sahabileri bir işleyelim. Çünkü bu mühim bir meseledir. Ama ben sadece size şimdi isimlerini vereceğim. En son vefat eden sahabi. Tam hicretin 110. <gülüyor> yılıdır vefat yeri Mekke'dir Leys kabilesinden Amir İbn Vasile'dir Mekke'de olmasının da önemli ve güzel bir hikmeti var o da ayrı bir mesele Medine'de en son vefat eden sahabi aleyhissalatü vesselam efendimizi çocuklukta görmüş bir yiğittir o Mahmud İbni Errabi Hazreç'ten Ensar'dan bir yiğit Medine'de hicretin 99 yılında vefat etmiştir. Humus'ta ya da Hımıs'ta iki isimle de söylenir. Suriye'nin içerisindedir biliyorsunuz Humus. En son vefat eden sahabi Mazin kabilesinden Abdullah İbni Busur'dur. Vefat tarihi de hicri 96'dır. Basra'da vefat eden sahabi hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Biraz önce adını dandık. andık. Enes bin Malik'tir. Şimdi onu Ümmü Süleym validemiz 10 yaşında bir çocukken getirdi Efendimiz'e verdi. Eti de senin kemiği de senin dedi ama bunu laf olarak demedi. İnanın eti de Allah Resulü'nün oldu kemiği de Allah Resulü'nün oldu. Verdiği zaman Efendimiz'den bir şey istedi. Ya Resulallah Enes için bir dua eder misin? Açtı ellerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Rabbi dedi sen Enes'in neslini de malını da bereketlendirir. Şimdi bu duayı alan birisi yaşamaz mı? Enes bin Malik diyor, torunumun çocuklarını gördüm ben. Neslimden 125 insanı gördüm. Vallahi diyor, mahsul kaldırırken herkes bir kez kaldırırken ben iki kez kaldırdım aleyhissalatü vesselam efendimiz dua etmiş ona nesli de bereketlenmiş ömrü de bereketlenmiş malı da bereketlenmiş Allah ona tam 13 tane oğul 3 tane de kız vermiş 16 tane de çocuk sahibi olmuş duayı alırsan peygamber aleyhissalatü vesselamdan olacağı budur Enas, Enes bin Mah Manik biliyorsunuz Ensardan ve Hazret kabilesindedir Basra'da vefat ediyor Vefat tarihi Hicri 93. Mısır'da vefat eden sahabi Abdullah İbni El Haris İbni Ceze Ezzebidi, Zebidi kabilesinden Hicri 89. Asıl konumuz olan Vasile İbni Eskaya getireceğim sözü. O da Şam'ın en son vefat eden sahabisidir. Neden Efendimizle neredeyse iki yıl beraber oldu? 56 tane hadis rivayet etti buradan anlayacağız biz. Vasile İbni Eska Şam yani Dımeşk'de vefat ediyor. Vefat tarihi Hicri 86'dır. O da o bölgenin en son vefat eden sahabisidir. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Amin. Vasile İbni Eska'nın Ehli Beyt'ten sayıldığı hadislere gelelim. 2-3 farklı rivayet var ben sadece 2 rivayet aktaracağım size. Bir tanesini bize Ebu Nuaym el-Fadl rivayet ediyor. Bizatihi olayı duyan da odur zaten. Şam'da oturuyoruz diyor bir mecliste. Meclisin konusu Ali'dir. Hazret bile demezler. Radıyallahu anh zaten demezler. Şam'da o gün öyle bir zemin oluşmuş ki dikkat edin bakın. Tarihi anlamda İslam tarihinin. Nasıl sıkıntılı bir hal yaşadığını bu rivayetin üzerinden de alacağız. Mecliste Hazreti Ali konuşuluyor ama Hazreti Ali'ye küfürler ediliyor. Şam'da olan hadise bu. Nasıl bir şey söylüyorlar? İnsanlar tanımıyorlar. Mesela birileri itiraz ediyor diyor ki ya sizin bahsettiğiniz insan peygamber aleyhissalatü vesselamın amcasının oğlu. İtiraz karşısından geliyor amcası Ebu Leheb de Kur'an'a böyle girdi amcasının oğla olmasının onun böyle bir işler yapmadığı anlamına gelmez ki diyorlar. Neyi eleştiriyorlar o gün öyle bir propaganda yapılıyor ki o günde derin devlet var o günde derin bir güç var. O derin güç insanların içerisine bunu yayıyor diyorlar ki Ali iktidar hırsıyla yanıp tutuşan birisiydi. Halife üçüncü Osman'ın hilafetine göz dikmişti. Mısır'dan gelen asilerle anlaştı ve halife Osman'ı o öldürttü. Halk da bunun ne olduğunu bilmediği için Hazreti Ali'ye ağza alınmayacak şeyler söylüyorlar. Vasile İbni Eska o meclisin bir yerinde ayağa kalkıyor. Ey insanlar diyor biraz önce. Adını alıp da aleyhinde konuştuğunuz o insan için gelin size bir şey söyleyeyim. Vallahi bir gün ben onların evindeydim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Fatıma'yı bir tarafına Ali'yi bir tarafına otutturmuş. Aynen biraz önce size resmettiğim rivayetlerden divayetlerde aktardığım gibi Hasan ve Hüseyin onun kucağında cübbesini almış onları içerisine onları içerisine böylece dua etmiş onlara. ahsap suresindeki ayeti okunmuş Allah'ım bunlar benim ehli beytim onlardan sen her türlü kiri her türlü maddi ve manevi tüsliği maddi ve manevi kirliliği uzaklaştır diye dua etmiş. Onların faziletini söylemiş ben buna gözlerimle şahit oldum. Siz böyle bir aileden konuşuyorsunuz. Böyle bir aileyi konuşuyorsunuz. Vasile İbni Eskabı sözlerini bitirdikten sonra oturuyor Ebu Nuaym El Fadl'ın yanına. Diyor Ebu Nuaym sana bir şey söyleyeyim bir sırrımı. Efendimiz öyle söyledikten sonra ben de dedim ki ya Resulallah ben de Ehli Beytinden miyim? Aleyhissalatü Vesselam dedi ki sen de sen de dedi. Vallahi diyor ne gördüm ne geçirdim. Tek umudum bu sözdür yarın Allah'ın huzuruna bu sözle gideceğim ve diyeceğim ki ya Rabbi senin peygamberin beni ehli beytinden saydı artık sen bilirsin. Bu söz benim umudumdur dedim. Vasile İbni Eska'nın aktardığı rivayet bu. Başka bir rivayette bizzat kendi söylüyor bize bunu orada aracı yoktur. Aynı olayı biraz daha detaylı anlatır bize başka bir gün mü olmuştur o gün mü olmuştur ama o gün olma ihtimali daha fazladır. Ziyaret etmek istedim dedi Hazret, diyor Hazret Ali'yi gittim kapıyı çaldım Hazreti Fatma çıktı Ali'yi sordum evde yok dedi. Ben de çıktım kapının önünde oturdum oturdum bekledim bekledim bekledim tam kalkacaktım baktım ki Efendimizle Hazret Ali geliyorlar. Koştum önlerine efendimiz benim de elimi tuttu beraberce içeriye girdik girer girmez biraz önce söylediğim tablo bir daha yaşanıyor. Efendimiz yine Ali'yi Fatma'yı hemen yanına oturuyor. Hz Hasan'la ile aynı şey aynı dua aynı temenni evin bir köşesinden seslendim ya Resulallah ben de ehli beytten miyim sen de onlardansın dedi. Sen de benim ehli beytimdensin dedi. Vallahi diyor aynı söz ne olursa olsun umudum sadece budur bu sözde Rabbimin huzuruna gideceğim. Vasile İbni Eskan'ın da Ehli Beyt'ten sayıldığı doğrudan hadislerden bir iki tanesini işte aktarmış oldum. Bakın dostlar evlatlıklar azatlıklar ve hizmetliler üç sınıf ki mecazi anlamda ehlibeyti bu üç sınıfta anlatacağımızı söyledik. Bir dahaki dersimizin konusu efendimizin seçtikleridir. Kimi anlatacağız orada? Selman'ı Farisi'yi anlatacağız. Cerir bin Abdullah'ı anlatacağız. Ehlibeyt'ten doğrudan sayılan iki yiğidi anlatacağız. Onlar da Aleyhissalatü vesselam efendimizin özel olarak seçtikleri. Ama burada evlatlık olarak Azatlık olarak hizmetli olarak seçilenlere dikkat ettiniz mi? Bakın içlerinde Kureyş'ten olan kimse yok. İçlerinde oğullarından olan kimse yok. İçlerinde Abdülmuttalib'in çocuklarından olan yok. Ali'nin Fatma'nın çocukları olan yok. Hasan'ın Hüseyin'in dolayısıyla kardeşi olan yok. Ama Ehli olma şerefi var. Nasıl elde ettiler bu şerefi? Şimdi bana bu sözümden dolayı ne derseniz deyin. Vallahi ben bunu biliyorum bunu da söyleyeceğim. Onlara bunu kazandırtan şey muhabbettir. Muhabbettir muhabbettir. Başka bir şey de değil. Sadece ve sadece derin bir sevgileri derin bir aşkları birini Kel kabilesinden getirmiş ehli beyt etmiş birini Yemen'den getirmiş ehli beyt etmiş birini ta şeyden Kinane oğullarından getirmiş ehli beyt etmiş ama her biri farklı farklı yerden gelerek aleyhissalatü vesselamın mübarek lisanından çıkan cümlelerle ehli beyt olarak aleme takdim edilmiş yolunu da yöntemini de Efendimiz gösterdi neseben olmasa da mecazen ehli olma imkanı yok mu var Efendimiz onların üzerinden bunu bize söyledi Allah bize de böyle bir şeref kazandırsın İnşallah onların yolundan yürüyerek amaç gaye onlar olarak onları hedef bilerek onların vardıkları noktayı gayeyi hayal bilerek yürümeyi hepimize nasip etsin İçimizden de mecazem bile olsa o büyük aileye mensup olma şerefine nail olanları çıkarsın inşallah. Amin. Subhaneke Allahu ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfuruke ve etubu ileyk ve ahir davane enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.